1048 numaralı konu Hazreti Peygamber'in tam bir mümin olarak sabahladım diyen Haris bin Maliye bu söylediklerinin hakikatını sormaları Evet bir sabah mescide giren Hazreti Peygamber orada derin bir düşünceye dalmış olan Haris bin Maliy'i gördü yanına varıp ayağıyla onu sarsarak başını kaldır buyurdu Başını kaldıran Haris anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Rasulü, buyurun emriniz nedir dedi Bunun üzerine Hazreti Peygamber bu gece nasıl sabahladın ey Mali oğlu Haris, diye sordu, Haris'in, ey Allah'ın Resulü, tam bir mümin olarak sabahladım, demesi üzerine de, her hakkın bir hakikati vardır, peki söyle bakalım senin bu söylediğinin hakikati nedir, buyurdular, Haris şunları söyledi, dünyadan vazgeçtim, gündüzlerimi susuz, gecelerimi ise uykusuz geçiriyorum, ben adeta Rabbimin araştırmasını seyretmekteyim, öyle ki birbirlerini ziyaret etmekte olan cennet halkı ile ağlayıp, dövünmekte olan cehennem halkını görür gibi oluyorum, bunun üzerine Hazreti Peygamber, sen Allah'ın, kalbini nurlandırdığı bir kişisin, elde etmiş olduğun bu şeyleri sakın bırakma, buyurdular.